Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Dua kaderi değiştirir mi? Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de e, levh-i ana kitapta her şeyin yazılı olduğunu bildirmektedir. Yani geçmişten geleceğe her türlü detayın bir yaprak kımıldamaz ki buyuruyor e, levh-i ana kitapta yazılmış olmasın. Yani zerre miskal her ne varsa bu yazılmıştır ve levh-i mahfustaki ana kitapta mevcuttur. Ve peygamberimiz Vesselam da kalem ilahi yazdı, durdu ve kurudu buyurmuştur bir hadis-i şerifte. Yani her şey Allah katında bilinmektedir. Bir kader Kader olarak yazılmıştır. Ancak bu demek değildir ki insan yaşantısındaki her şey ona belirlenmiş bir kaderdir. Yani bunu Allah belirlemiştir ve insan bunu yaşıyor. Kendisine çizilen kaderi yaşıyor. Bu doğru değildir. Çünkü Rabbimiz Kur'an'da hanginizin daha güzel amel işleyeceğini ortaya çıkarmak için ölümü ve hayatı yarattım buyuruyor. Yani insanlar eğri ve doğruyu seçebilme yeteneğine sahiptir. İyi yönde giderse Allah ona kuvvet verir. Kötü yönde giderse yine ona kuvvet verir. Yani insanın seçme hakkı kendisi elindedir. Ve Kur'an'da ve hadislerde birçok ayet ve hadislerde kulun dua etmesi, yalnızca Allah'tan istemesi, emredilmektedir ve peygamberimizin günlük yaşantısının her hali, her anı Allah'a dua ve yakarışla doludur, sığınma ile doludur, tehlikelere karşı Allah'a sığınma ile doludur. Peki insan dua ettiğinde nasıl kader değişiyor? Diyelim ki kul dua etti. Allah da onun duasını kabul etti ve duası ile başına gelecek olan bir şey değişti. Yine bu da, onun değişmesi de kardeşlerim Allah'ın ilminde yazılıdır. Yani kulun onu istemesi, isteyecek olması da ve Allah'ın onun duasını kabul edecek olması da yine Levhi Mahfus'ta ana kitapta yazılmıştır. Elbette ki Dua insanın kaderini değiştirir. Ama bu mutlaka Allah'ın ilminde bellidir, bilmektedir. Eğer böyle olmasaydı insanlar e, hiçbir şekilde dua edemezdi. Yani bütün ayetler ve hadisler boşa çıkardı. E, i̇nsanlar şunu derdi. Benim hakkımdaki Allah'ın takdiri buymuş ve başka Elimden bir şey gelmez. Yani günah işleyen bunun Allah'ın takdiri olduğunu söylerdi. Kötülük yapan kendisine çizilmiş bir kader neticesinde bunu yaptığını söylerdi. Dolayısıyla herkes yaptığı amelin kötü ameli Allah'ın yazmış olduğu tak takdir neticesinde yaptığını ortaya koymuş olurdu. Bu da elbette ki doğru olmaz. Yani ayetler ve hadisler bize seçme hakkının verildiğini, eriyi ve doğruyu seçme ve güzel ameller yapabilme, kötü amellerden sakınma yeteneğinin verildiğini ve dua etmemiz gerektiğini, Allah'tan istememiz gerektiğini bize bildiriyor. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.